Biliyorum her gün e, yeni bir teknolojik gelişmeyle veya bir tür felsefi krizle karşılaşıyorsunuz. Akıllı telefonunuza düşen o bildirimlerine bir bakıyorsunuz. Bir anda genetiği laboratuvarda baştan yazılan organizmalar var. Hı hı, evet. Diğer yanda artık kod yazan, senaryo üreten ve neredeyse bizim yerimize düşünen yapay zekalar. Aynen öyle. Üstüne bir de... Her gün şekil değiştiren, kimsenin tam olarak ne olduğunu anlayamadığı e, bu dijital ekonomiler, kripto paralar var. Öğrenmeye aç olduğunuzu biliyorum. Kesinlikle. Dünyayı anlamlandırmak istiyorsunuz ama tüm bu bilgi bombardımanı içinde kaybolmadan meselelerin özünü kavramaya çalışıyorsunuz. Ki bu çok zor bir şey günümüzde. Kesinlikle öyle. İşte bu yüzden bugünkü derinlemesine incelememizde... ...sizi gerçekten ezber bozacak bir bilgi serüvenine çıkarıyoruz. Hazır olun diyelim. Evet, masamızdaki kaynak ilk bakışta e, oldukça akademik ve biraz ağır duruyor. İslami epistemoloji kavramları analizi adlı kapsamlı bir rapor bu. Yani ismine bakınca insanın gözü biraz korkabiliyor aslında. Hı hı. Ama bu belge sadece tozlu raflarda kalmış, hani medreselerde okutulan kadim metinleri anlatan salt bir tarih çalışması değil. İşin çarpıcı tarafı da bu zaten. Evet. Görünüşte son derece teorik duran bu epistemolojik kavramların, yani bilginin ne olduğu, aklın nasıl çalıştığı ve kalbin o içsel sezgisinin... Yani 2026 dünyasında... Aynen, 2026 dünyasında yaşadığımız o yakıcı teknolojik ve ahlaki karmaşalara nasıl şaşırtıcı bir cevap verdiğini inceliyor. Çok acayip gerçekten. Raporun sunduğu bu kadif perspektifi biz de bugün tarafsız bir mercekle masaya yatıracağız. Amacımız e, bu metnin teolojik olarak doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmak değil. Kesinlikle. Yüzyıllar öncesine dayanan bu düşünce sisteminin bugünün o karmaşık silikon vadisi sorunlarına nasıl bir çerçeve çizdiğini anlamak istiyoruz. Hedefimiz belgedeki bu ağır sistemi alıp günlük hayatımızda karşımıza çıkan o devasa sorulara nasıl bağlandığını çözmek. Hı hı. Peki bunu biraz açalım. Nereden başlıyoruz? Şöyle ki. Kaynağımız. Her şeyin temelini anlamak için önce varlığın kökenine inmemiz gerektiğini söylüyor. Belgede bir terim var, ayağını sabite. Evet, kilit kavram o. İlk duyduğunuzda e, çok mistik bir kavrammış gibi yankılanıyor zihinde. Ama Metin bunu eşyanın evrendeki özü veya hani ontolojik şifresi olarak tanımlıyor. Bu tam olarak ne demek? Bunu günümüz diliyle nasıl somutlaştırabiliriz? Aslında bunu anlamak için bir tür... Ee, yazılım analojisi kullanabiliriz bence. Yazılım Hı. analojisi? Evet. Ayağını sabite, İslami metafizikte eşyanın dış dünyada, yani şu an dokunduğumuz şu fiziksel alemde var olmadan önce, ilahi ilimde bir bilgi, bir öz veya bir tasarım olarak bulunması demek. Hı. Şöyle düşünün, bir mimar devasa bir gökdelen inşa etmeden önce, o binanın tüm detayları, Taşıyıcı kolonları, o milimetrik hesapları onun zihninde ve o mavi kopyasında tam ve eksiksiz olarak vardır değil mi? Doğru, her şey planlanmıştır. Bina henüz fiziksel olarak ortada yoktur ama mahiyeti belirlenmiştir. İşte kaynaklarımız ehli sünnet inancına göre yaratıcının mutlak ilminde eşyanın bu değişmez, kusursuz modellerine ayağını sabit edendiğini açıklıyor. Yani evrenin, eşyanın, insanın bir nevi kaynak kodu bu. Aynen öyle. Hatta Metin, varlığın zuhurunu üç aşamaya ayırıyor. Tayyuni evvel, tayyuni sani ve tayyuni harici. İsimler çok havalı duruyor. Evet, biraz teknik ama mantığı çok basit. İlk ikisi ilahi ilimdeki o tasarımla ilgili. Dış dünyadaki fiziksel yaratılışsa, ki buna feyzi mukaddes deniyor, tamamen o ezeldeki kusursuz tasarıma dayanıyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Neden? Çünkü aklıma şu takılıyor... İnsanlık tarihi boyunca biz doğaya hep müdahale ettik. Hani tarım devriminden beri bitkileri aşılıyoruz, hı hı. daha verimli buğday türleri elde ediyoruz, köpek ırklarını evcilleştirip melezliyoruz falan. Evet. Bunların hepsi eşyanın formuna bir müdahale değil mi sonuçta? Neden rapor bu ontolojik kavramı anlatıp konuyu birdenbire günümüzün genetik manipülasyonlarına özellikle bu CRISPR gibi biyoteknolojik adımlara getirip orada çok sert bir kırmızı çizgi çekiyor? Bu harika bir soru. Çünkü metnin itiraz ettiği nokta tam da buradaki o ince ayrım aslında. Nasıl bir ayrım? Eğer bunu büyük resimle ilişkilendirirsek, insanın dünyayı imar etmesi, tarım yapması, hastalıkları tedavi etmesi, kaynağın perspektifinden bakıldığında var olan potansiyeli ortaya çıkarmak demek. Yani sistemin içinde kalmak. Kesinlikle. Sistemin içinde kalmak olarak görülüyor. Fakat iş genetik kodlarla oynamaya... Laboratuvarda farklı canlıların DNA'larını birleştirerek doğada asla var olmayacak yeni bir tür fıtrat oluşturmaya geldiğinde iş değişiyor. Yepyeni bir kaynak kod yazmaya geldiğinde. Aynen öyle. Durum tamamen değişiyor. Belge bunu salt fıkhi veya hukuki bir kural ihlali olarak görmüyor. Ne olarak görüyor peki? Ontolojik bir hüsran olarak değerlendiriyor. Bir varoluşsal kriz. Yani ben laboratuvarda yeni bir canlı türü tasarlıyorum diyen bir bilim insanı belki de sadece hastalıkları yok etmeye çalışıyor. Daha dayanıklı bir insan modeli yaratmak istiyor. Kendi açısından niyeti çok saf ve iyi olabilir. Hı hı. Ama bu epistemolojiye göre o kişi aslında ne yapmış oluyor? Kaynağımıza göre o kişi evrenin temel yazılım koduna yani demin bahsettiğimiz o mı sabiteye müdahale edebileceği yanılgısına düşüyor. Metin burada İslam hukukunun o temel gayeleri olan makası şeriyadan bir ilkeyi hatırlatıyor bize. Hızlı nesil ilkesi evet, değil mi? Evet, neslin korunması. Bu sadece çocuklarımızı hastalıktan koruyalım demek değil kaynağa göre. Bu insanın ve eşyanın ontolojik sınırlarını, o baştaki ilahi tasarımı koruyalım demek. Çok iddialı. Siz genlerle oynayarak dış formu, fiziksel yapıyı değiştirebilirsiniz ama bir şeyin ezeldeki özünü Asla değiştiremezsiniz. Yani fıtratını bozamazsınız. Rapor tam olarak bunu söylüyor. İnsanın kendini yaratıcı yerine koyarak yeni bir fıtrat tasarlama çabasını felsefi bir çıkmaz ve ilahi tasarıma karşı nafile bir başkaldırı olarak okuyor. Bu gerçekten çok sarsıcı bir bakış açısı. İnsanın kendi zekasına duyduğu o aşırı güvenin evrenin mimarisiyle nasıl devasa bir çatışmaya girebileceğini gösteriyor. Kesinlikle öyle. Peki, hazır zekadan ve akıldan bahsetmişken biraz rotayı değiştirelim. İnsan aklı gerçeği nasıl kavrıyor? Biyoteknolojiden tutunda her gün karşımıza çıkan haberlere kadar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu, evrenin bu kurallarını zihnimiz nasıl süzgeçten geçiriyor? Hı hı. Çünkü rapor bilginin kesinliğini derecelendirirken bayağı ağır bir dille bazı mantık terimleri sıralıyor. Evet, rapor bilginin kaynağını anlatırken klasik mantığın köklü terimlerine başvuruyor orada. Mesela zihnin bilinen verilerden yola çıkarak o bilinmeyene ulaşma çabasına nazar ve istidlal diyor. Nazar ve istidlal. Ama burada asıl üstünde durmamız gereken en kritik kavram Burhan. Burhan evet. İslami mantıkta Burhan en yüksek kesinlik derecesidir. İçinde zerre kadar şüphe barındırmayan mutlak ve değişmez hakikat demek. Fakat Burhan'ın bir özelliği var. Temeli çok sarsılmaz öncüllere dayanmak zorundadır. Raporda bu öncüllere yakınıyat deniyor yanılmıyorsam. Yani kesin doğuştan gelen bilgiler. Aynen öyle. Mesela evveliyat dediğiniz fıtri şeyler. Bütün parçasından büyüktür gerçeği gibi mi? Tam isabet. Bunu kanıtlamak için bir laboratuvar deneyine ihtiyacınız yok. İnsan zihni fıtratı gereği bunu duyduğu an zaten kavrar. Ya da ateşin yaktığını beş duyumuzla hissetmemiz ki buna da müşahedat deniyor. Yani Burhan temellerini dışarıdan hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadan insanın kendi fıtratında bilincinde bulduğu bu apaçık gerçeklerden alıyor. Evet zihin kendi varoluşundan gelen bir netlikle bu kesin yargılara ulaşıyor ve işte belge tam bu noktada çok kışkırtıcı bir soru soruyor aslında. Nedir o? İnsanın fıtratından, o varoluşsal kodundan süzülerek gelen bu kesinliğe, insan zihninin dışında üretilen, laboratuvarda veya silikon çiplerde kodlanan bir sistem ulaşabilir mi? O zaman şu devasa meseleye, hepimizin şu an cebindeki ekranındaki o her şeyi bilen sisteme gelelim. Yapay zekaya. Yapay zeka. Günümüzde yapay zeka hukuk sınavlarını geçiyor, harika makaleler yazıyor ve her şeyi mutlak bir gerçekmiş gibi bize sunuyor. Hı hı. Hatta bazen o kadar ikna edici ki ekrana bakıp gerçekten de en iyisini bu makine biliyor herhalde diyoruz. Evet çok yaygın bir his bu. Peki İslami mantık buna ne der? Kaynak bu durumu nasıl analiz ediyor? Yapay zekanın ürettiği bilgi... İslami epistemolojide nereye oturuyor? İnanın, raporun bence en ilgi çekici yerlerinden biri burası. Kaynağın bu konudaki analizi çok ama çok net. Yapay zekanın ürettiği bilgi, ne kadar kusursuz görünürse görünsün, bu sistemde asla burhan olamaz. Yani kesin hakikat olamaz diyorsunuz. Neden peki? Şöyle düşünelim, modern dil modelleri, yani bu elelemler nasıl çalışır, devasa veri setlerini tararlar... Ve istatistiksel olasılıklarla bir sonraki kelimenin ne olması gerektiğini tahmin ederler. Evet, bir tür gelişmiş otomatik tamamlama gibi. Oysa, İslami epistemolojiye göre bu durum en iyi ihtimalle zanniyat seviyesinde kalır. Yani zanna, istatistiksel tahmine dayalı bilgi veya internetteki popüler kabullerden oluşan meşhurat seviyesindedir. Durun, bu çok kritik. Yani yapay zeka aslında hiçbir şeyi bilmiyor, sadece milyarlarca veriyi harmanlayıp en mantıklı istatistiksel tahminini yapıyor. Aynen öyle. Peki ya o meşhur halüsinasyon görme durumları bazen yapay zeka tamamen uydurma bir olayı veya hiç var olmayan akademik makaleleri öylesine büyük bir özgüvenle anlatıyor ki uzmanlar bile şüpheye düşüyor acaba ben mi yanlış biliyorum diye. Kesinlikle. Bu sahte kesinlik hali içinde raporda çok çarpıcı bir kelime kullanılmıştı. Kelamcıların safsata veya mugalata dedikleri şey tam olarak bu işte. Mugalata. Mugalata. Görünüşte mantıklı duran ama aslında yanıltıcı öncüllerden oluşan sahte bir delildir. Yapay zeka halüsinasyon gördüğünde aslında bir sistem hatası vermiyor. Doğası gereği bir fıtratı olmadığı için hakikati hissedemiyor. Anladım. İnsan zihnindeki o doğuştan gelen doğruluk filtresi, o vicdan veya içsel sezgi bu makinede yok. Sadece matematiksel bir olasılık hesaplıyor. Dolayısıyla fıtratı olmadığı için doğruyu gerçekten bilemez. Raponda tam olarak şu uyarı yapılıyor. ''Vicdanı ve ontolojik bir fıtratı olmayan bir makineden ahlaki, felsefi veya dini bir meselede tahkik beklenemez.'' ''Tahkik derken?'' ''Yani derinlemesine kavranmış kesin hüküm. O ancak ve ancak kusursuz bir taklitçi olabilir.'' ''Düşünsenize gerçekliği bir kahmin makinasına emanet etme tehlikesiyle karşı karşıyayız.'' Makine istatistikleri harmanlıyor ve biz onun özgüvenine kanıp safsatayı hakikat sanıyoruz. Hem de hiç sorgulamadan. Bu da bizi doğrudan günlük hayatımızdaki o büyük soruna belgenin de üzerine titrediği o krize getiriyor. Tatlit ve tahkik kavramları. Evet. Bugün hepimiz bir şekilde birilerini veya bir şeyleri takip ediyoruz, inanıyoruz. Kaynak modern çağın bu inanç ve bilgi edinme pratiklerini nasıl eleştiriyor? Raporda modern taklit krizi diye bir tespitten bahsediliyor ve bu bence bugünün insanı için çok sarsıcı bir ayna tutuyor bize. Nasıl bir kriz bu? Eskiden, diyelim ki orta çağda veya daha yakın tarihlerde taklit dendiğinde insanların dini otoriteleri veya atalarını hiç aklını kullanmadan körü körüne takip etmesi eleştirilirdi. Aklını kilaya vermek her zaman yerilen kötü bir durumdu. Hı hı. hastalıktan kurtulduğunu sanırken aslında çok daha büyük bir tuzağa düştüğünü savunuyor. Dini dogmaların yerine artık algoritmalar aldı. Sosyal medyadaki popüler anlatılar ve her sorunu bilimin çözeceğini varsayan o ideolojik bilimselcilik aldı. Çok doğru. Birey bugün ekranında gördüğü parlak bir infografiyi veya silikon vadisinden gelen bir teknolojik vaadi sorgulamıyor. Demin konuştuğumuz o burhan süzgecinden... Fıtrat filtresinden hiç geçirmeden, sorgusuz, sualsiz, hakikat olarak kabul ediyor. Klasik, ben internette okudum demek ki doğru sendromu. Sadece otoritenin kıyafeti değişti ama körü körüne inanma eylemi aynen devam ediyor. Kesinlikle devam ediyor. Peki bunun panzehiri ne? Kaynak bu körlükten çıkış yolu olarak ne öneriyor bize? Çıkış yolu tahkik. Yani bilginin ve inancın o avami yüzeysel seviyeden çıkarak... Aklın sağlam delilleriyle kalbin içten onayının birleştiği o zirve noktasına ulaşması. Sadece birileri öyle dediği için veya algoritma öyle önerdiği için değil. Hı hı. Kişinin bizzat düşünerek o nazar ve istidlar süreçlerinden geçerek gerçeği içselleştirmesi. İmanı tahkiki dediğimiz seviye bu. Harika. Ve burada iş sadece doğruyu bilmekle de kalmıyor. Bu doğru bilgi, eyleme dönüştüğünde, İslami düşüncenin belki de en büyüleyici kavramlarından biri ortaya çıkıyor. Hikmet değil mi? Evet, hikmet. Hikmet günlük dilde çok kullanırız ama altındaki o felsefe muazzam gerçekten. Raporda Fahrettin er Razi'nin çok güzel bir benzetmesi var bununla ilgili. İki kanatlı bir kuş örneği veriliyor yanılmıyorsam. Çok doğru. Raziye'ye göre kuşun bir kanadı nazari hikmettir. Yani gerçeği... Eşyanın artıldaki o görünmeyen yasaları bilebilmek, diğer kanadı ise ameli hikmettir. Eyleme geçmek? Aynen. Bildiğin o doğruya uygun hareket etmek, isabetli ve adil eylemlerde bulunmak. Hikmet, bir kuralın sadece dış kabuğunu, şeklini bilmek değil, o kuralın arkasındaki ilahi veya ahlaki amacı toplumsal faydayı görebilmektir. Yani fıkıhtaki adıyla maslahatı ve önlenmek istenen zararı mevsedeti okuyabilmek. Olayın derinliğini okuyabilme sanatıdır hikmet. İşte tam burada kaynak bu asırlık hikmet kavramını alıyor ve öylesine güncel, öylesine dijital bir meseleye bağlıyor ki okurken inanamıyorsunuz. Kripto paralar. Evet. Kripto paralar. Şimdi dinleyicilerimiz arasında kesinlikle kripto borsasını takip eden, yatırım yapan o iniş çıkış grafikleriyle yatıp kalkanlar vardır. Olmaz mı herkesin dilinde? Bir İslam hukuku veya kelam metni kripto paraya nasıl bakar? Şekle bakarsanız blok zinciri var, alan razı, satan razı, dijital bir mübadele aracı dersiniz. Zahirde hiçbir sorun yok gibi duruyor. Ama belge meseleye bu hikmet kanatlarıyla baktığında bambaşka bir manzara görüyor. Neyi kaçırıyoruz biz bu dijital ekonomide? Kaynağın argümanı şu yönde. Sadece şekilsel kurallara takılanlar teknolojinin cazibesine kapılabilir. Ancak o iki kanatlı kuşun tepeden bakışıyla yani hikmet penceresinden yaklaştığınızda işin rengi değişiyor. Ne görüyoruz o pencereden? Kripto varlıkların doğasındaki o korkunç dalgalanma. Yani saatler içinde servetleri yok eden veya var eden volatilite ve ortadaki yoğun spekülasyon. Bu durum İslam mülkiyet ahlakının en temel sütunlarından birine çarpıyor. tufz <gülüyor> mal. Evet, malın ve servetin korunması ilkesine. Yani mesele sadece kriptografi veya o yazılımın ne kadar güvenli olduğu değil, mesele bu sistemin insanın psikolojisiyle, emeğiyle ve toplumun o ekonomik sağlığıyla ne yaptı? Kesinlikle. Belge burada Nisan suresi 29. ayet hatırlatıyor. Mallarınızı aranızda bağıtsız yollarla yemeyin. Hikmet ehli bir alim burada sadece basit bir ticaret yasağı görmez. O ayetin arkasındaki hikmeti okur. Evet. O piyasadaki haksız kazancı, emeğe dayanmayan o spekülatif köpüğü, insanların bilgisizliğinden faydalanan dijital illüzyonları reddeder. Ki fıkıhta buna garar deniyor biliyorsunuz. Belirsizlik ve aldanma. Aynen öyle. Kripto paranın teknolojik altyapısı çok sağlam olabilir. Bu nazarı yönüdür. Ama eğer ameli yönü toplumu koca bir kumarhaneye çeviriyorsa... Gerçek bir değer üretmeden, kitleleri o körü körüne FOMO'ya yani fırsatı kaçırma korkusuna itiyorsa... O zaman burada hikmet eksiktir. Kripto kaynağa göre modern bir taklit furyasından başka bir şey değildir. Akıl, delil, hikmet, zihni bu şekilde eğitmek, Olayların perde arkasındaki o hıfzın mal veya hıfzı nesil gibi devasa ilkeleri okuyabilmek harika bir şey. Hı -hı. Ama raporun sonlarına doğru, sadece o analitik zekanın, sadece formüllerin yetmediği gizemli bir alana giriyoruz, kalbin devreye girdiği yere, feraset ve basire. Evet, işin seyri burada biraz değişiyor. Şimdi bazılarımız için bu kelimeler hani altıncı his veya bir tür mistik falcılık gibi tınlayabilir. Ancak belge bunu çok sağlam bir epistemolojik yani bilgi elde etme yöntemi olarak temellendiriyor. Raporun en dikkat çekici taraflarından biri de maneviyatı bir tür hurafe veya sezgisel bir bulut olmaktan çıkarıp bilginin yepyeni bir katmanı olarak sunması zaten. Nasıl tanımlıyor feraseti? Burada asıl büyüleyici olan şey şu. Feraset... Olayların dış görünüşünden iç yüzünü, o görünmeyen niyeti sezme yeteneği. Belge bunu üçe ayırarak çok sistematik bir çerçeve çiziyor. Neler onlar? Birincisi, insanın dış görünüşünden karakter tahlili yapan fizyognomi. İkincisi, az uyuma, az yeme gibi riyazetlerle nefsi terbiye edip elde edilen riyazi feraset. Zihinsel bir keskinlik. Aynen. Ve asıl ulaşılmak istenen zirve olan... Şer'i veya ilahi feraset. Bu sonuncusu, kişinin manemi bir terbiyeyle kalbindeki o gaflet perdesini kaldırması ve olaylara ilahi bir nurla, derin bir öngörüyle bakabilmesidir. Ve bunun bir adım ötesi var raporda. Basiret. Evet. Feraset dışarıdan içeriye doğru keskin bir bakışsa, basiret insanın göğsünde kalbinde açılan o içsel gözle hakikati perdesiz olarak bizzat müşahede etmesi. Bizzat görmesi. Aklın o bin bir emekle Burhan üzerinden mantık yürüterek bulduğu kesin doğrunun, kalpte bir anda şimşek gibi çakarat, ayan beyan görünür hale gelmesi. Kesinlikle. Tüm bunlar kulağa bir inziva hikayesi gibi gelebilir aslında, hani... Dağa çıkıp mağarada aydınlanma bekleyen bir derviş portresi canlanıyor insanın aklında. İşte en büyük yanılgı da tam olarak burada başlıyor. Neden? Maneviyatın, basiretin insanı sosyal hayattan, gerçek dünyadan kopardığı zannedilir hep. Oysa kaynak bu manevi aydınlanmanın tam tersine toplumun nasıl dönüştürdüğünü kanıtlamak için Osmanlı'nın son döneminden olağanüstü bir tarihi anekdot paylaşıyor bizimle. Çerkeşi Mustafa Efendi'nin hikayesi. Evet evet bu anekdot beni gerçekten çok etkiledi. Düşünün Osmanlı'nın o çalkantılı belki de dini tasubun çok katılaştığı her yeni adımın icat veya günah sayılabildiği bir dönemi. Zor zamanlar. İşte Çerkeşi Mustafa Efendi sadece kitaplardaki kuralları ezberleyen zahiri bir fıkıh alimi değil. O kalbinde basiret ve seraset nuru olan bir irfan ehli. Ve bu iç görüyle ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yapıyor? Döneminin o cahilce, baskıcı tasuplarını elinin tersiyle itiyor. Eşi Adeliye Hanımı da yanına alarak kadınların ve kız çocuklarının cuma namazlarına katılmasını sağlıyor. İnanılmaz bir sivil itaatsizlik aslında kendi dönemi için. Toplumun o katılaşmış, nefes almayan yapısına karşı dinin aslında neyi amaçladığını pratik bir eylemle gösteriyor. Bu o kadar kritik bir örnek ki, çünkü gerçek basiret ve maneviyat insanı bir mağaraya kapatmaz. Aksine o şeriatın asıl gayelerini, toplumsal adaleti, kadın erkek ayrımı yapmadan o cemaat şuurunu inşa etmek için kişiye büyük bir cesaret verir. Dinin şekilciliğe boğulduğu bir yerde, hikmet ve basiret devreye girip o şekli kırar ve özü ortaya çıkarır. Aynen öyle. Ancak rapor tam bu noktada... O çok tehlikeli uçuruma karşı da bizi sertçe uyarıyor. Hangi uçurum? Sezgi her zaman doğru yola mı çıkarır? Harika bir noktaya değindiniz. Yani içimden bir ses bana bunu söylüyor, kalbime böyle ilham geldi diyerek herkes kendi doğrusunu mu yaratacak? Bu da çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor işte. Belge... Bu kuralsız mistisizme karşı da çok net bir bariyer kuruyor. Nasıl bir bariyer? Kaynağımız burada, İslam felsefesindeki işrakilik akımına, yani sühre verdiğinin o sadece sezgiye ve eski Yunan-Pers gizemciliğine dayanan aydınlanma felsefesine değiniyor. İşrakilik. İşrakilik. Aklın kurallarını pek takmaz, doğrudan sezgiye yaslanır. Ancak belgede nakşibendi usulü ve ehli sünnet perspektifiyle buna çok keskin bir sınır çekiliyor. Kurallar net. Kalbe gelen hiçbir ilham, hiçbir rüya veya tasalufi keşif, şeriatın nesnel ölçülerinin yani kitap, sünnet, icma ve kıyas dediğimiz o sağlam kurallar bütününün önüne asla geçemez. Zahir ve batın birbirinden ayrılamaz yani. Et ve tırnak gibi ayrılmaz bir bütündür onlar. Kuralsız, akılsız ve şeriatsız bir sezgi, kaynağın ifadesiyle manevi bir aydınlanma değil, tamamen şeytani bir vahim, bir yanılsamadır. O zaman az önce konuştuğumuz yapay zekaya benziyor bu. Nasıl yani? Temel bir verisi olmayan yapay zekanın uydurması, yani halüsinasyon görmesi gibi, kalbin de kontrolsüz kaldığında manevi halüsinasyon görebileceği uyarısı yapılıyor bence. Kesinlikle, çok doğru bir benzetme oldu bu. O zaman müthiş bir sentez bu. Kaynağımızın bizi çıkardığı bu muazzam entelektüel turu toparlayacak olursak, hı hı. karşımızda iki kanatlı bir denklem var. Bir tarafta aklı selim var. Yani mantığın, istitlalin, veri analizinin, o çelikten yapılmış burhan kılıcının keskinliği. Diğer yanda kalbi selim var. Yani merhametin, iç görünün, eşyanın ardındaki o hikmeti gören basiret ve irfan nuru. Kaynağın bize sunduğu o nihai, kamil insan modeli de tam bu ikisinin birleşimi sanırım. Belge buna muhakkik yani tahkik ehli, gerçeği bizzat deneyimleyip doğrulayan alim diyor zaten. Çünkü sadece kurallara odaklanan zahiri bir akıl, ruhsuz, donuk bir robota dönüşüyor. Öte yandan akıldan ve nesnel ölçülerden kopuksalt sezgi de insanı o demin bahsettiğimiz tehlikeli uçuruma sürüklüyor. Aynen öyle. Varlığın o ilahi tasarımına, ayağını sabitesine saygı duyan bir yapı. Yapay zekanın mış gibi yapan, olasılık hesaplarına karşı aklın kesinliğini savunan bir duruş. Kripto dünyasının doymak bilmez spekülasyonlarına karşı da hikmetin merkeze alan çok dengeli, sağlam bir formül bu. Katılıyorum. Ne kadar da güncel ve hayati bir formül aslında. Sadece bilginin hamallığını yapmak değil, o bilgiyi sindirip olmak meselesi. Tam anlamıyla olmak, evet. Peki bugünlük bu yoğun ama ufuk açıcı incelememizin sonuna gelirken sizin için küçük ama uykunuzu kaçıracak o düşünce deneyini bırakalım ortaya. Bırakalım bakalım. Diyelim ki birkaç yıl sonra biyoteknolojinin ve yapay zekanın bu akıl almaz hızla ilerlediği o yakın gelecekte hepimiz beynimize doğrudan veri akışı sağlayan nöral implantlar kullanmaya başladık. Bulut sistemlerinden saniyeler içinde zihnimize milyarlarca veri indiriliyor. Çok uzak bir gelecek değil bu. Peki o an zihnimize aniden düşen parlak bir fikrin, bir bilginin ilahi ve saf bir basiret nuru mu, yoksa şirketlerin dijital olarak kodladığı algoritmik bir safsata mı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz? Gerçekten zor bir soru. Akılın, hafızanın ve mantığın tamamen silikon makinelere devredildiği bir çağda insanı insan yapan o kalbin gözü karanlıkta mı kalacak yoksa o silikon denizinin içinde yepyeni bir boyutta mı açılacak? Bu kışkırtıcı fikirle size baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki bilgi serüvenimizde görüşmek üzere.